Allah'ın nimetini küfürle değiştiren ve kavimlerini helak yurduna cehenneme sürükleyenleri görmedin mi? O kafirler oraya gireceklerdir. O ise ne kötü karargahtır. Evet. Hem onun yolundan saptırmak için Allah'a ortak koştular. De ki, keyfinize bakın. Artık şüphesiz ki dönüşünüz ateşedir. Oy ibadiyi ve Ey Resul. İman eden kullarıma söyle, namazı hakkıyla eda etsinler. Ve içinde ne bir alışverişin ne de bir dostluğun olmadığı bir gün gelmeden önce kendilerini rızıklandırdığımız şeylerden gizlice ve açıkça Allah yolunda sarf etsinler. Allah o Rabbinizdir ki gökleri ve yeri yarattı ve gökten bir su indirdi. Onunla size rızık olmak üzere mahsuller çıkardı. Ve ile denizde akıp gitmesi için gemileri emrinize itaat eder kıldı. Nehirleri de hizmetinize verdi. <gülüyor> Yörüngelerinde devamlı olarak hareket eden güneşi ve ayı yine sizin için itaatkar kıldı. Geceyi ve gündüzü de hizmetinize ver. Ve ve insan Ve size kendisinden istediğiniz şeylerin hepsinden verdi. Bununla beraber Allah'ın nimetini sayacak olsanız onu sayamazsınız. Muhakkak ki insan Allah'ın bunca nimetlerine rağmen gerçekten çok zalimdir. Çok nankördür. <gülüyor> Bir zamanda İbrahim şöyle demişti. Rabbim bu beldeyi Mekke'yi emniyetli kıl. Beni ve oğullarımı putlara tapmaktan uzak tut. Rabbinennâzleyne minni ve Rabbi çünkü onlar o putlar insanlardan bir dalalete düşürdüler. Bundan sonra kim bana tabi olursa artık muhakkak o bendendir. Kim de bana karşı gelirse artık şüphesiz ki sen, gafur, çok bağışlayansın, rahim. Buk merhamet edensin. Ve biwadi Rabbimiz doğrusu ben zürriyetimden bir kısmını oğlum İsmail ile annesi Hacer'i senin beyti haramının Kabe'nin yanında ekimsiz bir vadiye yerleştirdim. Rabbimiz namazı hakkıyla eda etsinler, sana hakkıyla kulluk etsinler diye emrin üzere böyle yaptım. Artık sen insanlardan bir kısım gönülleri onlara meylettir ve onları mahsullerden rızıklandır. Umulur ki şükrederler. ve ve Rabbimiz, şüphesiz ki sen neyi gizler ve neyi açıklarsak bilirsin. Çünkü ne yerde ne de gökte hiçbir şey Allah'a gizli kalmaz ve <gülüyor> İhtiyar halimde bana İsmail'i ve İshak'ı ihsan eden Allah'a hamdolsun. Şüphesiz ki Rabbim Elbette her duayı hakkıyla işitendir. Rabbim, beni namazı hakkıyla eda eden bir kimse eyle. de böyle kimseler yarat. Rabbimiz... Duamı kabul buyurur. Rabbimiz, hesabın görüleceği gün bana, ana babama ve bütün müminlere mağfiret eyle. Ve <gülüyor> Muhammed Sakın Allah'ı Zalimlerin yapmakta olduğu Şeylerden gafil insan. Rabbin onları Ancak kendisinden Gözlerinin dehşetten Dolup kalacağı bir güne erteler La <gülüyor> Tarfuhum Gün onlar başlarını kendilerine her seslenene korkuyla kaldıranlar olarak çağrıldıkları yere koşacak olan kimselerdir. Öyle ki bakışları kendilerine bile dönemez. Kalpleri ise bomboştur. Kapıldıkları dehşetten dolayı hiçbir şey anlamazlar. وَاَنْدِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَحْدِيهِمُ veyaçulüyedine vallu Rabbana fi ala o halde insanları kendilerine azabın geleceği gün kıyamet ile korktuk zira o gün o zulmedenler Rabbimiz bizi dünyaya gönderip yakın bir vakte kadar kısa bir zaman için bile olsa ecelimizi tehir et ki senin davetine uyalım ve o peygamberlere tabi olalım derler. Onlara şöyle denilir. Halbuki daha önce dünyada iken sizin için hiçbir şekilde sona erme olmadığına dair yemin etmemiş miydiniz? Hem sizden önce Ad ve Semud gibi kendilerine zulmedenlerin yurtlarına yerleşmemiş miydiniz? Hem onlara nasıl yaptığımız size belli olmuştu ve onların hallerinden size misaller getirmiştik. <gülüyor> Halbuki onlar her türlü tuzaklarıyla gerçekten tuzak kurdular. Allah katında da tuzakları beklemedikleri cezaları var. Artık isterse tuzakları dağları yerinden yok edecek olsun. Fala <gülüyor> Muhammed. Öyle ise sakın Allah'ı peygamberlerine olan vadinden dönücü sanma. Şüphesiz ki Allah aziz, kudreti daima üstün gelendir. İntikam sahibidir. Ve, ve O gün yer başka yere çevrilir. Gökler de başka göklere. Ve herkes vahid bir olan kahar kahredici üstünlük sahibi olan Allah'ın huzuruna çıkarlar. Hem o gün suçluları zincirlerle birbirine bağlı kimseler olarak görürsün. Onların gömlekleri katrandandır. Yüzlerinde de ateş kaplar. hisab. <gülüyor> Ki Allah herkese kazandığının karşılığını versin. Muhakkak ki Allah hesabı pek çabuk görendir. Bu Kur'an kendisiyle hem korkutulsunlar hem de onun ancak bir tek ilah olduğunu bilsinler hem de istikametli akıl sahipleri ibret alsınlar diye insanlara bir tebliğdir.